Ey kederlikan bak şu alene bir Hüzün dediğin bulut gelip geçer erir Gözyaşını sil içindeki zehri Kir dertler kalmaz ömür akıp biter yar Hükümü ağır geldi acın mı derin Boç mu sırtımda hastalık mı yerin Yalnızlık mı sardı soldu mu ferin Her ne sıkıntın varsa o seni bilir Ya fayda ah edip geçmişe yanmak Suya yazı yazmak küle üflemek Boşa israf ömrü kalbi viran kılmak Faniye aldanıp uzun terk etme Şifa ararsan duadı tekrar yaşın Tek Rabbe yönel ki O'dur sana destek, hal huzuru bulur ancak zikirle petek gibi ballanır ruh ona yaslanarak Her gecenin sonu elbette her duvar, her dert bir imtihan kaderde yazar Ümitsizlik haramdır, sabır rızadır, kuşkusuz kurtuluş onunla uzar Hıza gemisine bin tebekkül liman, yürek ferah bulur dağılır duman O ki her şeye kadir değil her zaman, selamet fınurla bulur ona tapan Bak şu aleme bir Hüzün dediğim bulut gelip geçer erir Göz yaşımı sil içindeki zehrikir Dertler kalmaz ömür akıp biter yar Hüküm ağır geldi acın mı derin boç mu sırtında hastalık mı yerin Yalnızlık mı sardı soldu mu ferin Her ne sıkıntın varsa o seni bilir Ne fayda ah edip geçmişe yanmak Suya yazı yazmak küle üflemek Boşa israf ömrü kalbi viran kılmak Faniye aldanıp huzuru terk etme Ne fayda ah edip geçmişe yanmak Suya yazı yazmak küle üflemek Boşa israf ömrü kalbi firan kılmak faniye aldanıp usulü terk etme fayda ah edip geçmişe yanmak suya yazı yazmak küle üflemek boşa ömrü kalbi faniye terk fayda ah edip geçmişe yanmak suya yazı yazmak küle üflemek boşa israf ömrü kalbi firan kılmak faniye aldanıp huzuru terk etmek ya Geçmişe yanmak, suya yazı yazmak, külü üflemek, boşa israf ömrü kalbi kılmak, faniye aldanıp huzuru terk etmek, şifa ararsan.